cennete girmeyi nasip etsin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı o günde Allah Azze ve Celle bizlere yardım etsin. Rahmetiyle bizleri yargılasın ve razı olarak cennetime gir dediği kulların arasına koş. Bugün bir kardeşimizin annesi vefat etmiş. Allah ona da rahmet etsin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Hakikaten çok temiz, iffetli bir annemizdi. Ben de çok yakıyla tanırdım. Çok yemeğini yedik, çok duasını aldık. Allah rahmet etsin, bugün vefat etmiş. Rabbim rahmetiyle yargılasın. Bugün sizlere Zizal suresini işlemek istiyorum. Ama sohbetten önce Har hocamızdan sureyi bir dinleyelim. Döndür oğlum. Kamerayı döndür. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصطر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذر Allah razı olsun Evet arkadaşlar <gülüyor> Kıyameti, kıyametin o korkunç kopuş anını en dehşetli anlatan surelerden bir tanesi Rabbimiz panhu ve Teala mealen şöyle buyuruyor. yer sarsıldıkça sarsıldığı zaman yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman işte o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. O gün insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun karşılığını görür. Belki 8 ayet ama gerçekten bu 8 ayet insanın hem Arapçasını dinlediğinde, hem anladığı dilde kelimelere döküldüğünde, üzerine basa basa insan şöyle düşündüğünde, Kıyametin dehşetini ne yapar? Şöyle bir gözünün önüne getirir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Biliyorsunuz kardeşlerim, beş şeyi Rabbimiz Subhanahu ve Teala peygamberlerinden dahi gizlemiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kim şu beş şeyi bildiğini söylerse, Allah ona ne yapsın? Lanet etsin demiştir ki, bunlardan bir tanesi kıyametin kopma saatidir, yarinin ne getireceğidir, kişinin nerede öldüğünü, nasıl öleceğini bilmemesi, rahimlerde olanın ne olduğunu veyahut bulutların ne getirdiğini hiç kimse ne yapmaz bilemez. İbn Ömer'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bu beş şeyi bildiğini iddia ederse Allah onlara ne yapsın? Lanet etsin diyor. Hatta Güncel olarak şöyle hatırlayacak olursanız, biliyorsunuz yaşamış olduğunuz toplumda Ebced, Cifir veyahut kehanet ettikleri bazı şeyler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün inen ayetleri asabına anlatırken Yahudiler geliyorlar, alimleri geliyorlar ki onlar hep cifirle uğraşan insanlardır. Evet. Biliyorsunuz birçok surenin başında Elif, Lam, Mim, Yasin, Taha gibi hurufu mukatta dediğimiz manasını Allah'tan başka kimsenin bilmediği neler vardır? Harfler vardır. Yahudi alimleri bu ayetle, ayetlere şey, e, harflere rakamlar düşerek tarihler düşüyorlar. Diyorlar ki Muhammed'in yaşına kadar olacak. Muhammed'in dini ne kadar devam edecekti? bir türlü işin içinden çıkamıyorlar, gidiyorlar. Allah Resulü'nün istilatı ve selam o kadar biliyor ki ta azı dişleri gözük diyor sahaben. Vahhabin diyor ki kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, evcetle uğraşır, cifir yaparsa onun İslam'dan nasibi yoktur. Kardeşlerim evcet, cifir şeytanın bir oyunudur. Belli bir tılsımlar yaparak, insanların gözü boyanarak güya şu tarihte şu olacak. İşte bir ayet ellerini alıyorlar. Onun harflerini sayıyorlar. Hani aynen mesela <gülüyor> Ramazan'da anlattığım bir ders hatırlayacak olursanız Kadir Gecesini bulduk. Nasıl buldunuz? 27. gece. Nasıl Ediyor Basit. Nasıl basit? E, Leyletül Kadir Suresi. E, anladık. Bu kelime surede üç kere geçiyor. Tamam geçsin. Ediyor kaçar kaç harf? Kaç harf diyorum dokuz harf. Ha. Üç kere geç. Üç dokuz. Bak Allah gördün mü diyor yirmi yedinci gece diyor. E bak Resul diyor ki aleyhissalatü vesselam o bana gizli. Siz onu tek olan gecelerde arayın bitti. Bizim için olan nedir? Ancak budur. Ama kardeşlerim maalesef insanlar saf, temiz olarak, tertemiz olarak gelen bize bu vahyi bırakarak hep bir gizem aramışlar ve onlara sanki Allah'tan geldiği gibi hemen ne yapmışlardır? Sarılmışlardır. İşte bu noktada da kim kıyametin koptuğu saati bildiğini söylerse ki Cibril hadisini hatırlayacak olursanız o size dininizi öğretmeye gelmişti rivayetinde geçtiği gibi kıyamet ne zaman kopacak sorusu var orada. Ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Soru sorulan soru sorandan daha bilgili değil. Demek ki kıyametin vakti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dahi ne yapılmış? Gizlenmiş. O zaman diyor bana alametlerinden haber ver. O zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine bildirilenleri ne yapmıştır? Bildirmiştir ki bildirilenler de kayıp değildir. Anladınız mı? Yani şu olacak, şu olacak, şu olacak diye söylenmişse ama burada tarih var mı? Yok. Misal, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, deccal'ın gelişi, Mehdi'nin zuhuru, güneşin battığı yerden doğması gibi birçok olayları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapıyor? Bildiriyor. Ki yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul'dan Geleni de biz ne yapıyoruz? Tasdik ediyoruz. Ama kıyamet şu gün kopacak ne yapmıyor? deniyor Alametleri de ona bildiren kimdir? Allah Azze ve Celle olması hasebiyle biz de buna ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Çünkü biz de Kur'an ve sünneti birbirinden ayırt etmiyoruz. İkisinin bir bütün olarak vahyi teşkil ettiğine iman ediyoruz. Ama bunu ayıran, ayrı bir yol tutan insanlar Kur'an'da geçmiyor diye Mehdi'yi, İsa'yı, İsa, İsa Aleyhisselam'ın huzurunu, e, Deccal'ı ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Bizim de onlara söyleyeceğimiz bir tane ayet var. Nisa 151-152'de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ne diyor? Allah'la Resul'ünün arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İkisinin arasını ayırırlar. İşte onlar kafirlerin da kendisinde. Evet. Ayeti kerimede Suriye baktığımızda hemen girişte yer sarsıldıkça sarsıldığı zaman, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı zaman, kardeşlerim kıyametin kopmasıyla alakalı e, ayetlere baktığımızda, gelen rivayetlere baktığımızda gerçekten çok dehşet. Çünkü o anda diyor, bir diyor yeni doğmuş bir çocuk dahi diyor koca karı gibi olacak. Saçları bembeyaz olacak diyor. O kıyametin çığlığına, o surun üflenmesiyle diyor. Ve yeryüzü hallaç gibi sarsılacak. Denizler, karalar birbirine karışacak. Gök yer birleşecek. Artık çalkalandıkça çalkalanacak hiçbir şey kalmayacak. Ve rivayetlere baktığımızda işte aylarca yağmur yağacak yerden gökten sular fışkırılacak sonra onlar çekilecek ve yeryüzünde artık hiçbir canlı ne yapmayacak kalmayacak uzun bir divayet daha sonra ayette ne diyor yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı zaman ve insanın bana ne oluyor yani ne oldu da ben burada uyandım dediği zaman ki burada da iki şık var Ben yani burada da Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'dan ta kıyametin kopma zamanına kadar gelip imtihana tabi tutulmuş artık belli bir ömrü yaşayıp toprağa giren insanlar ne yapıyor? Artık yerden aynı diyor Aleyhisselatü Vesselam mantarın diyor şöyle şöyle çıktığı gibi insanlar da ne yapar? Çıkar ve nereye gider? Mahşer yerine doğru insanlar ne yapar? Gider ve ne oluyor? Çünkü o şiddetten artık insanlar ne yapacağını şaşırıyor ki bari Müslüm'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O gün insanlar kabirlerinden çıplak ve sünnetsiz olarak ne olacak? Kalkacaklar ve gelecekler mahşere diyor. Ayşe annemiz diyor ki Allah Allah'ın Resulü o gün utanmazlar mı? O insanlar sıkılmazlar mı? Ya Ayşe diyor, o gün insanların o kadar derdi olacak ki kimse yanındakinin kim olduğunda ne yapamayacak? Fark etmeyecek diyor. Hani bazen şöyle dünyadaki bir meseleyle karşılaştırmaya çalışalım. Birinin çok büyük bir derdi olur, borcu olur, sıkıntısı olur, böyle hakikaten bir hani dalgın olduğu bir zaman yani yanından tır geçse ne yapmaz? Görmez. Yani. Belki kazayla karşı karşıya gelir adam ruhu dahi ne yapmaz? Duymaz. İşte oradaysa küçük demeden, büyük demeden insanların yapmış olduğu hayır veya şer her neyse amelleri bir defterde ne yapılmıştır? Zapt edilmiştir ve bu önüne ne yapacak? Konacak. Ve bu suçlar orada üç ayrılacak. Allah'a karşı, kullara karşı ve nefse dönük yapılan suçlar ne yapılacak? Ayrılacak. Ayrılacak. Ve orada bunların hesabı bir bir ne yapılacak? Sorulacak. Zerre kadar bir insan iyilik yapmışsa bunun karşılığını zerre kadar bir kötülük yapmışsa da bunun karşılığını ne yapacak? Görecek. Ama burada kafirler için bu söz konusu değil kardeşlerim. Çünkü kafirlerin yapmış olduğu her ne kadar hayır olursa olsun ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o yüksek yüksek dağların tepesine esen yağmur, e, esen rüzgar, yağan yağmur nasıl diyor kayaları cıst cıbıldak bırakmışsa, kafirlerin yapmış olduğu ameli de Allah boşa ne yapacak? Çıkaracak diyor. Hatta gelen rivayetlere baktığımızda, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gökte karşılaşan iki menekten haber veriyor. Nereye gidiyorsun diyor birisi birine. Diyor ki falan kasabaya gidiyorum. Ne yapacaksın? Orada diyor bir kafir diyor ölüm döşeğinde. Ve diyor o ölüm döşeğine düşmeden bir iyilik yaptı. Şimdi diyor o ölüm döşeğine git, düştü. O diyor canı da diyor şu balıkları istedi iki tane balık götürüyor. O diyor yaşadığı yerdeki gölde de bu balıklar yoktu. Ben diyor bunları oraya atacağım. Onun yakınları unutacak götürecek. O da en son yaptığı iyiliğe Kefaret olacak ve Allah Azze ve Celle'nin karşısına tamamen iyilik yapmadan çıkacak. Peki sen nereye gidiyorsun? Ben de diyor falan kasabaya gidiyorum. Falan mümin ölüm döşeğinde o da diyor o ölüm döşeğine düştüğünde bir münker istedi. Ben de diyor onun canı bir şey istedi. Onu saklamaya gidiyorum. O ona diyor kavuşamadan ölecek. O da onun günahına kefaret olacak diyor. Yani bilmediğimiz ama etrafımıza dönen birçok neler var? Olaylar var kardeşlerim. Demek ki kafirin hiçbir yapmış olduğu şey kendisine ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Buna bir örnek de şöyle verebiliriz. Hani insan iyilik iyilik deyince bir de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a yapılan iyiliği öne alalım. Biliyorsunuz Ebu Talip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın amcasıydı ve kendisi Müşriklere karşı Peygamber Aleyhisselam'a ne olmuştur? Bir kalkan olmuştur, duvar olmuştur. Onların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zarar vermesin ne yapmış? Engellemiştir. Ama buna rağmen kendisi iman ederek ne yapmamış? Ölmemiş. Hatta son nefesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber alıp kendisine geldiğinde amcacığım bir kelime söyle de sana bununla yardım edeceğimi umuyorum demesine rağmen Ebu Talib kafasını şöyle dikmiş ki Ali'nin babası biliyorsunuz. Arkadan koca karıların beni eleştirilmesini, hicvetmesini istemiyorum demiş. Lat, menat, uzza, hubel demiş ve vefat etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Rabbim beni uyarana kadar ona tövbe istiğfar etmeye devam edeceğim demiş. Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Tevbe'deki ayetlerini indirmiş. Sen ona yetmiş değil, 100 de tevbe istiğfar etsen Allah onu affetmeyecek. Akabinde kasas 56 indirmiş. Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Arkasından Tevbe suresindeki yine ayet iniyor. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de müminlere Onlara tövbe istifa etme yakışık kalmaz diyor. Vali s-salatu vesselam ondan sonra artık kendisine dua ne yapmıyor? Etmiyor. Bunun akabinde sahabeler soruyor ki çağırıyor Ali'yi. Ali geliyor radıyallahu an. Ey Allah'ın Resulü, ne yapayım? Götür bir çukur kaz göm çık gel diyor. Düşünün yani amcası o kadar kendisine yardım etmiş, İslam'a da yardım eden birisi ki bir rivayette Allah bu dini nasipsizlerle, nasipsizlerle de korur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani onların eliyle de İslam'ı ne yapabilir? Koruyabilir diyor ki de, bu tarihte bu nasipsizlerden bir tanesidir. Ve sahabeler diyor ki Ey Allah'ın Resulü hiç mi ona bir faydan olmayacak? Ki hakkında ayet inmiş, şirk üzerine Diyor ki ve Selam amcam Ebu Talip evet ebedi cehennemde kalacak ama bana yaptıklarında topuklarına kadar ateşe girecek onunla da beyni fukur diyor. Bunu bu halde bulabilirsiniz bu ifadeyi. Ama nedir? Şirk üzerine ölmüş ve kendisine dua edilecek birisi değil. İşte bu tip insanlar kafir ve müşrik olarak ölenler Yer sarsıldıkça sarsıldığı zaman, yeryüzü içindekilerini dışarıya attığı zaman, burada kafirler, müşrikler ne diyecek? Ne oluyor? Neden bu gürültü var? Neden böyle bir şey var? diye ne yapacaklar? Teraşa düşecekler. Allah bizlere yardım etsin. Bizleri hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İşte kıyametin zuhur esnasında ve kıyamet sonrası mahşer yerinde zuhur edecek korkunç olayları böyle veciz bir şekilde dehşet ifadeleri anlatan bir suredir. Zizal suresi. Hepinizin ezberinde olması gereken surelerden bir tanesi. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette kardeşlerim, akşam namazının hem birinci hem de ikinci rekatında Fatiha'dan sonra Zilzal suresini hem birinci rekatta hem de ikinci rekatta okumuştur. Bunu Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Ali radıyallahu anh da bir yerde e, bu şekilde namaz kıldırdığında kendisine diyorlar ki sen sünnete muhalefet ettin. Neden ki diyor. Sen diyor bir iki de aynısını okudun. Halbuki bir de uzun, ondan sonra bir hafif kısa. Ben diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bu iki kulaklan onun bu şekilde kıldırdığını hıfsetmişimdir deyip onların sözüne itibar bile etmemiştir. Evet kardeşlerim böyle bir dehşet ifadeleri olan ve bize kıyameti hatırlatan surelerden bir tanesi. Daha sonra surenin seyrine baktığımızda hayır ya da şer ağırlığında olsa yani zerre ağırlığında da olsa her amelin İnsanın her yaptığı amelin değerlendirileceğini anlatan ve Allah Azze ve Celle'nin adaletini gündeme getiren surelerden de nedir? Bir tanesidir. Hatta Müslüm'ün kitabul cennet babında bulursunuz en yakın. Adam diyor biz herkesin kuşunu boynuna astık diyor. Adam diyor açar bakar diyor. Hiçbir şey kalmamış küçük büyük her şey yazılmış Açar, açar, açar, açar diyor defterini. Ya Rabbi diyor ben bunu yapmadım ki sen bana ne kadar amel vermişsin. Allah Azze ve Celle ona der ki diyor sen falan yerden geçmedin mi? Geçtin. Orada fakir ihtiyaç içinde bir topluluk görmedin mi? Gördün. Peki şu çöldeki kumların adedince malım olsaydı da bütün fakire fukaraya yeryüzündekine dağıtayım demedin mi? Dedim içimden geçirdim. İşte ben de sen işlemiş gibi ona ne yaptın? Sevabını verdim diyor. Hayır namına saf temiz bir niyetle içinden geçirdiğini dahi Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Sana bunun karşılığını veriyor. Ama içinden ne geçirirsen geçir, eyleme geçirmediğin müddetçe ona da günah ne yapmıyor? Yazmıyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizlere bu kadar nedir? merhametlidir kardeşlerim Allah bizlere mağfiret etsin işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sureye fazlatül camia ismini verdi çünkü zerre ağırlığınca da olsa hayır ve zerre ağırlığınca da olsa şerri en güzel anlatan surelerden nedir? Bir tanesidir i̇bn Ebu Hatim Ebu Said Elhud'den naklediyor Allah her ikisine de rahmet etsin her kim zerre miktarı hayır işlerse onu görecek, her kim de zerre miktarı şer işlerse onu görecek ayetleriyle ilgili olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini nakletmişlerdir. Diyor ki bu Said El-Hudri, Ya Resulullah kendi amellerimi görecek miyim? Aleyhisselatü Vesselam, evet ben yine şöyle dedim ben mahvoldum aleyhissalatü vesselam sevin ya Ebu Said. Çünkü yaptığın her salih amele on sevap verilecek diyor. Yani insan bir hayır işlediğinde yapmış olduğu hayır bir hayırla ne yapılmıyor değerlendirilmeyecek diyor. En az on tane hasene alacaksın diyor. Mesela Bakara suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi kim bir iyilik yaparsa birden yedi yüze veyahut daha misli, ne yapacak? Kendisine geri dönecek. Ama bir günah işlediğinde ancak bir. Ve o alakalı rivayeti Bukhara Müslüme zikrettiğini hatırlayacak olursanız Allah Resulü ve Vesselam'a Miraç'ta elli vakit namaz ne yapmıştır? Farz kılınmıştır. Musa Aleyhisselam'la gide gele en son beş vakte indirilmiş. Daha sonra Musa Aleyhisselam benim kavmim iki vakte güç yetiştiremedi. Git Rabbından daha da indirmesini iste dediğinde Allah Resulü ve vesselam ben Rabbıma gidip tekrar istemekten haya ederim demiş. Ve Allah Azze ve Celle de senin ümmetinden her kim günde beş vakit namazı kaydıyla, hakkıyla yerine getirirse ben de ona elli vakit namaz kılmış gibi sevabını vereceğim demiştir ki bunu Bukhari naklediyor. Demek ki beş vakit namaz kılan elli vakit namaz kılmış gibi ne yapacak? Sevabını alacak. Bu da değil, yetmiyor. Abdest aldığında abdest azalarında işlediğin günahlar, rüku ettiğinde rüküde işte eğildiğinde sırtına günahlar koyuyor döküldüğünde işte birçok neler var bildirilen düvayetler veyahut camiye giderken her attığın hay adımda hayır ve her attığın adımda bir günahın ne yapılıyor siliniyor cemaatle kılındığında yine 27 dereceye kadar nedir yalnız kılandan, cemaatle kılanda ne var bir farklar veyahut hacca gidiyorsun eğer hacci mebrursa ki olmak zorunda değilse bunun yerde sürsün be duası var hacci mebrur olan anasından doğduğu gibi ne yapıyor tertemiz oluyor veyahut Allah Azze ve Celle diyor bir hat cezası diyor koymuşsa ve bir insan da bu fiili işlemiş, kendisine hat uygulanmışsa ahirette onu hesaba çekmekten ne yapar? Hayal eder diyor. Bu kadar Rabbimiz'in bize neyi var? Bir merhameti var kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle kim zerre kadar hayır işlemişse onun karşılığını misli misli vereceğini söylüyor ve sahabe ben mahvoldum dediğinde sevin diyor. Çünkü insanın günahıyla sevabı eşit gelse yine insan nedir orada? Yani bir yerde kardır. Çünkü sevaplar günahlardan nedir? On misli daha fazla hesaba gelecek. Ama İbn Abbas'ın dediği gibi radıyallahu günahın günahındır, küçüğü, büyüğü yoktur. Kime karşı işlendiğinin bilincine varmak gerekir. Yani elbette ki gidemiz Küçük ve büyük günah vardır ama burada İbn Abbas'ın hatırlattığı nedir? Dikkat edin diyor. Kime karşı işlediğinizin bilincine varın diyor. Yine burada kardeşlerim deprem meselesi gündemde arka arkaya gelen şiddetli sarsıntı ve bu ilk ayetlerde geçiyor zelzele olarak veya zilzal olarak ki sure ismini de ne yapıyor? Buradan alıyor ve Allah Resulü ve Selamın kıyametle alakalı sözlerine baktığımızda fitel hadislerinde e, öyle bir deprem yılları gelecek ki diyor birbirini takip eden. Yani bugün baktığımızda yaşamış olduğumuz şu ortamda e, her gün bir depremin şeyi nedir? Var. Artık güncel bir ne oldu? Olaylar olmaya başladı. Eskiden işte şu tarihte şurada olmuş, işte şuralar yıkılmış deniyordu. Ama şu akıllı telefonlar çıkıp insanlar akılsızlaştıktan sonra bunda bir depremle alakalı bir program var. Kullandınız mı bilmiyorum. Ben bir ara vurdum bahsettim sonra sildim baş Dakika Dakikada kabre deprem veriyor. Türkiye'yi mesela işte Muğla'da 3.2 oldu. Şurada şöyle oldu. Akdeniz'de bu kadar. Olmuyor bir dakika yok ki. Aynen ayet-i de geldiği gibi deprem yılları ne yapacak? Olacak. Diyor ki en son bu Endonezya tarafında olan depremi hatırlayacak olursanız ben bir videosunu seyrettim. Dehşet bir şey. İnsanlar böyle, kardeşlerim deniz, hani böyle suyu geliyor ya, e, aynı kütükler gibi insan ölüleri böyle suyun önünde gidiyor. Böyle. O kadar ceset var ki aklınız durur. Ama ders alan var mı? Çünkü gelen her bela, her musibet Kafirlerin ancak azgınlığını artırmış. Aynen Yecüc ile kısasına kıssasına bakacak olursak en son ne yapıyorlar? Artık yeryüzündekiler bitti. Sıra göktekinde deyip silahlarını göğe diyor ok. e, doğrultacaklar. ki Ok şeyini ben silah olarak e, yorumladım. Ve diyor hep havaya atacaklar oklarını okların hepsinin ucuna ham bulaşmış dönecektir. Artık buradaki nedir? bilmiyorum Allah-u Allah bizleri ve neslimizi o fırkadan eylemesin. Amin. Evet kardeşlerim, demek ki deprem de kıyametin alametlerinden bir tanesi. Peki kardeşler, bu Zilza suresini okuduğumuzda veyahut sahabeden bir nakil daha yapalım. Allah onlara rahmet etsin. Sahabeden bir tanesi secde ayetlerinden bir tanesini okuyor ve secde ediyor. Diyor ki ey nefsim diyor secde edenlerle secde et ayetini okudun. Secde ettin. Peki ağlayanlarla ağlayın meselesine niye gözlerin yaşlı değil, neden ağlamıyorsun diyerek nefsini ne yapmıştır? Kınamıştır. Allah bizlere hayır versin. Bu sure bize kıyametin dehşetini hatırlatıyorsa ki öyledir, öyleyse onu yaşamadan kendimize ne yapalım? Çeki düzen verelim. Çünkü yeryüzü sarsılmaya başladığında artık ne tövbe, ne istiğfar hiçbir zaman fayda ne yapmayacak, vermeyecek. Çünkü kıyamete kadar Hidayet kapıları nedir? Açıktır. Tövbe istifarda da açıktır ama kıyamet kopmaya başladı mı artık ne yapmıştır? İman fayda vermez. Hatta gelen nakle baktığımızda Cibril diyor ki ve vesselam'a ey Muhammed diyor sen diyor benim o diyor Firavun iman ettim demeye çalıştığındaki kızımı bir göreydin diyor. O diyor kızıl denizdim. Ona diyor inip de diyor altından balçığı diyor alıp diyor onun boğazına attığımda suratı bir göre diyor. Yani hızımı diyor bir göre diyor. Ve ölümleri anlatırken Ali aleyhissalatü vesselam kafirin diyor ağzı çünkü her ruh çıkarken geçen dersleri hatırlayacak olursanız kafir ne yapar? Kafir de müminde gideceği yer kendisine gösterilir. İşte kafir gideceği yeri görünce tam iman ettim diyeceğinde onun ağzına diyor bir kafes koyarız, o öyle ne yapar? Kalır, hakkı böyle. Ve gözü diyor ruhunu ne yapar? Takip eder diyor. İşte o anki iman insana fayda ne yapmıyor? Vermiyor kardeşlerim. Allah bizi bu duruma düşürmesin. Evet. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette, Allah kendisine rahmet etsin. Bu ayet hakkında diyor ki, yerin dibinden oynayıp hareket ettiğinde veyahut Kur'an'ın bir başka yerinde buyrulduğu gibi diyor o. Ey iman edenler Rabbinizden korkun doğrusu kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir diyor. Haşr suresinin 1. ayeti. Evet kardeşlerim kıyametin kopması insanların yeniden dirilip hesap vermesi herkesin iyi ya da kötü yapacağını karşısında bulmasında bahseden bu sure ikinci ayetinde diyor ki yer ile ilgili yani insanın bütün benliğine sarsan toprak ağırlıklarını dışarıya çıkardığı zaman veyahut başka bir yerde İnşikak suresini hatırlayacak olursanız yer düzeltildiği içinde olanı dışarıya boşalttığı zaman ve insan bana ne oluyor dediği zaman işte yeryüzünde rahat ve kararlı olarak sakin ve sabit yaşarken sonra meydana gelen durumu garipsiyecekler ve diyecekler ki durum değişmiş, yeryüzü harekete geçmiş ve artık ölüleri ne yapıyor? Dışarıya atıyor. İşte insanlar bu olayı ne yapıyor? Garipsiyorlar. Bir kafir veyahut facir neden günah işler? Hı? öldükten sonra dirilmeyi hep ne yaparlar? İnkar ederler. Zaten kardeşlerim ahirete iman bir insanda zayıflamışsa günah işleme çoğalmaya başlamıştır. Bir insanda Allah korkusu artmışsa günah ne olmuştur? Azalmıştır. Çünkü hadis-i şerife bakıyorsun e, Araf yanlış hatırlanmıyorsam suresinin Zannedersem 200. ayet. Onlara şeytan diyor bir vesvese verdiğinde yani aldattığında kişi diyor ona meyleder. Sonra Allah korkusu kalebe çağırır da ona döner. Diyor. Bu ayetin ruh sebebine baktığımızda dünyalık güzel bir kadın her gün sahabenin yoluna çıkıyor. Onu zinaya davet ediyor. Sahabe kesinlikle iltifat etmiyor. Bir gün kadının cazibesine sözlerine dayanamayarak onun diyor dört bacı arasına girdi diyor. Allah korkusu kalebe çaldı bayıldı diyor. Daha hiçbir şey yapmıyor. Sadece icabet ediyor. Ayıktı diyor. Allah korkusu kalebe çaldı da öldü diyor. İşte bunun üzerine bu ayet iniyor. Allah bizlere muafir etsin. Allah korkusunun insandaki tezahürü çok önemli kardeşlerim. Veya da Ayşe annemize Allah Resulü ve Vesselam'ın dediği gibi ya Ayşe diyor şu gördüğün koca koca dağlar küçük küçük taşlardan oluşur diyor. İşte günahlar da böyledir kardeşlerim küçümsemediğin küçümsediğin zaman ne yapıyor o büyüye büyüye koca dağ gibi oluyor ve altında insan ne yapıyor bırakıyor Ve yine Allah Resulü ve Vesselam bir sözünde Mümin diyor bir günah işlediğinde sanki üzerine bir dağ kapanacakmış gibi hisseder Facir? Yani bir sinek konmuş şöyle der diyor. Bir sinek konmuş da kovalıyor gibi. Ne kadar basit geliyorsun. Allah bizlere ölmeyen bir kalp nasip etsin. Kalplerimizi diri tutsun. İslam'da ayaklarımızı sabit kılsın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli yaptığı dualardan bir tanesi. Çünkü kalpler bir tüy gibidir, sürekli değişkenlik arz eder. Öyleyse çok dua edelim, kalplerimizi Allah Azze ve Celle dininde sabit kılsın. Çünkü kötü bir arkadaş, yanlış bir arkadaştan bir arada olursun, seni azar azar zehirler kendine doğru götürür. Onun için Ali Serati ve Sena müminle arkadaşlık yap, yemeğini mümin yesin diyor. Münafık biriyle arkadaşlık yaparsın. Oturursun, yedirirsin, içerirsin. Karnında sen niklamın varken gider biri etini yer üstüne tattığın etine. Evet. Durum değişmiş, yeryüzü hareket etmiş ve artık yeryüzünün imtihanı bitmiş. Ne olmuş? Hesap Hani yalanlayanlar var ya ben kabile zavrını kabul etmiyorum diyor. <Gülüyor> Bazıları neydi Aziz kayındır mı? Etme. Yarın yer yarıldığında içinden de seni attığında toprak hak mıymış? Batıl mıymış? Orada ne yapacaksın? Göreceğim. Yalanladığı her şeyi ne yapacak? Hatta ayeti kerimeye gidiyoruz. Size diyor uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Ne yaptınız? Yalanladık. Neyi? Bu ateş. Ha? Hadi yalanladınız. Ateşe bir gerilme kalmayacaktır. Onlar bu ateşin şiddetiyle Ya Rab, Ya Rab diyecekler diyor. Melekler onlara diyecek ki diyor. Siz uyarıcıya kulak verdiniz mi? Yok. Burada da siz duymayacaksınız diyor. Ve Allah Azze ve Celle kafirlere icabet ne yapmayacak? Etmeyecek. Allah bizleri o duruma düşürmesin kardeşler. Evet burada bir de şu var rüya tabiriyle alakalı bir de bilgi vereyim çünkü bu da bir ilimdir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, rüya nübüvvetin 46'da cüzünde bir cüzdür bunu öğrenin diyor ki tevhideyle insanın bunları bilmesi gerekir neden bilmesi gerekir çünkü artık ilham kesildi yerine ne kaldı Mübeşirat kaldı diyor. Mübeşirat nedir? Salihlerin gördüğü salih rüyadır diyor. Rüyada ayın, güneşin birbirine girdiğini gören yeryüzünün böyle Allah pamuğu gibi savrulduğunu gören bir adamın rüyasını nasıl Rüyası Hayır Adamın ölümüne yorarsınız. Çünkü kıyamet bütün insanlığın ölüşüdür eğer insan da kendi rüyasında böyle bir olay gördüyse kadere imanın nasıl imanın nasıl gibi yaklaşırsınız bunu <gülüyor> biraz tezkiye edip ondan sonra hazırlan ömrünü kaldı dersiniz tabağından pat gider gitmez bilmiyorum evet ama ben olsam yormam ve devam eden ayette işte o gün bütün haberler anlatılacak İmam Ahmet Allah kendisine rahmet etsin Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle bir hadis naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayeti okudu, yeryüzünün haberleri nedir demiştir. Orada bulunanlar Allah ve Resulü en iyi bilenler dediğinde aleyhissalatü vesselam yeryüzünün haberleri her kulun ve cariyenin üzerinde yapmış olduğu amele şehadet ederek işte şu şu amelleri şu şu gün yaptı demesidir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, o gün yeryüzü tamamen mühürlenir, insanın bütün ağzı mühürlenir. Artık hal risaniyle yeryüzü, bir ağaç, bir hayvan, bir el, bir ayak, insanın yaptığı her şeyi bir bir ne yapacak? Haber verecektir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gülerek nakletti bir rivayet var. Allah Azze ve Celle bir kulu hesaba çekiyor. Kul yaptığı her şeyi inkar ediyor. Allah Azze ve Celle onun ağzını mühürlüyor. Azalarına emrediyor. Yaptıklarınızı bir bir söyleyin. El yaptığını, ayak yaptığını artık bütün azalar adamı yalanlıyor. Sonra Allah Azze ve Celle adamın mühürünü açıyor. Adam diyor ki ben diyor ateşe girmeyin diye yalakası söyledim. <gülüyor> Sizse diyor, ateşe gireceğim diye diyor. Kendi kendinizi oraya çekiyorsunuz. Da. Yani burada hal deliyle bütün hepsini ne yapacak? Allah Azze ve Celle konuşturacak. O gün bütün azalarımızla bir olmaya hepimize nasip etsin. Amin. Çünkü Allah Resulü ve Aleyhisselatü Vesselam yine bu halin naklettiği bir rivayette Müslüm naklediyor aynı şekilde ziyadelikli. Ya Ayşe diyor, o gün diyor, kimin hesabı ince olursa onun azabı çetin olacak diyor. Allah hesabı çabuk olan ve süratlice olanlarla ilgili.